Hazırlayan ve sunanlar Mehmet Emin Bars Bey ve Cem Duran. Merhabalar. Oyun içinde oyunda tekrar birlikteyiz. Bugün ben Mehmet Emin Bars sunumu yapacağım. Değerli bir konu, konuğum var Sibel Atasoy. Hoş geldiniz Sibel Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Sibel Hanım'dan biraz bahsedeyim. Sibel Hanım'la tanışıklığımız öncelere dayanıyor. Ee, en azından birkaç sene öncesine. Ee, çok kısa kendisinden bahsetmeye çalışacağım. Sibel Hanım 93 yılına kadar iş hayatında üst düzey yöneticilik yapıyor. Daha sonra 7 yıllık bir inzivaya çekiliyor. Ve 2000 yılında e, yazdığı romanıyla tekrar e, gün yüzüne çıkıyor diyebiliriz belki. <gülüyor> Hangi kitaptı Sibel Hanım? Ee, ...ilk yayınlanan... ...Sırıtkan Kırmızı Ay olmuştu... ...Sırıtkan Kırmızı Ay... ...ondan sonra Sır Mısır Ölümsüzler... Evet, evet. ...Venüs Bağlantısı... Evet. ...Venüs Bağlantısı... ...Bir Kadını Öldürmek gibi kitaplarla... E, ...yayın hayatına devam ediyor... ...özellikle biz bugün... ...Bir Kadını Öldürmek romanı üzerinde duracağız... ...birazdan konuşacağımız konulardan birisi... ...aynı zamanda Sibel ilgili söylememiz gereken... ...birkaç bir şey var... Isork adlı Ölümsüz Öyküler Kulübünü... ...ve Yayın Evini kuruyor... Ee, ...ve burada genç bilimkurgu, fantastik yazarları öncülük ediyor. Onların kitaplarının yayınlanmasına evet. vesile oluyor. Aynı zamanda bir dönem TRT'deki 7 Numara adlı e, dizinin yapımcılığını sürdürüyor. Evet. Oldukça zengin bir 10 e, yıl geride kalmış gibi. <gülüyor> Biz bundan sadece küçük bir kesit alacağız ve tabii evet. atlamamız gereken bir şey... Ben Hanım'ın metafizikle olan ilgisi ve özellikle Don Juan öğretileriyle yakından ilgili kendisi. Belki bu programda da çok kısa birkaç noktaya değinme fırsatımız olacak. Ee, biz ama bunların içinde en kişisel olanından başlayalım diyorum. Evet. <gülüyor> ee, önceki kısımlarda eksik kalmadıysa. ben Hanım aynı zamanda bir oyun tutkunu. Oyun oynamayı seven en bildiğimiz gündelik anlamıyla. Oyun oynamaktan keyif alan bir insan. Benim bildiğim Bridge, Scrabble, Basic, Satranç, Kanasta, King ve Mantık Kurmacaları gibi birçok farklı oyunu oynamış. E, zaman ayırmış ve Go öğrenmeye, Go oynamaya da başlamış e, bir oyuncu. E, Sibel Hanım bu oyunlara olan ilginizden başlamak istiyorum. E, oyun oynamayı neden seviyorsunuz? Yani bunun için ben herhalde bir yaratılış diye, diyebileceğim. Çünkü ben daha sonraları hani önceleri insan bilmiyor. Herkes öyledir zannediyorsunuz. Hı -hı. Yani ben oyun oynamaya yani e, resmen e, böyle hani kurallı falan bilinen bu tür oyunları oynamaya e, 3-4 yaşlarında falan başlamıştım. Herkes böyledir zannediyordum ama sonra büyüdükçe hani diğer insanları, arkadaşları gözlemledikçe hani herkes de öyle bir oyun isteği ve ihtiyacı olmadığını da gördüm. Demek ki bu bir yapıyla ilgili bir Bazıları şeydir diye Bazıları daha oyuncu yaratılıyor sanırım. Evet bence de. Ve şöyle bir şey var mesela e, ben de bu vereceğim örneklerden oluyorum kısmen aslında. Bazı oyuncular bir oyuna tutkuyla sarılırlar ve e, onu oynarlar. Diğer Hı -hı. oyunları ya hiç oynamazlar ya da çok az oynarlar ama Hı -hı. siz de... Çok farklı oyunlar arasında geçişler olduğunu görüyoruz. Evet, yani bir kere bir de şöyle bir şey var. Hani bir, bir oyunu başladığım zaman hakikaten ona aşkla bağlanıyorum. Hı -hı. Zaten ben bütün konulara aşkla bağlanırım. O, o aşkım bitene kadar ki yani o da aşağı yukarı 5-6-7 yıl e, gibi bir süreçte e, bir şey olarak eğri olarak yukarı çıkıp yavaş yavaş inmeye başlıyor. Ve bir diğer oyuna geçiyorsunuz sonrasında. Hatta dikkatimi çekiyor benim yani bir oyun bitmeden önce ben de hemen yani yeni bir oyunla flört etmeye başlıyorum. Ona yavaş yavaş gün oluyorum öğrenmeye başlıyorum falan. Hı hı. Bunu artık oynayamaz hale gelince yani neredeyse 10 sene sonra 10 sene içinde bir oyunu aslında hiç oynayamaz duruma geliyorum. Yani o derece gına geliyor. Evet. Ama yani çok şey yapıyorum ben e, ne denir e, çok periyodik oynuyorum. Hı hı. Yani böyle Güzel bir boş tabi can Yani işte neredeyse her gün bir saat iki saat o oyunu hangi oyunsa oynarım. Evet. Ee, Sibel Hanım'ı daha önce konuştuğumuz için biliyorum Sibel Hanım'ı rahatsız eden bir şey kendisi için e, oyunu bir e, başarmak ya da profesyonel olarak oynama zorunluluğu ve tamamen kendi keyfi e, ve kendisi kendi eğlencesi için oynayan tabii. bir insan. Ben yani sanırım... Kazanmak da istiyorum zaten kazanma duygusu olmasa. Yani oyun oynanmaz tabii ki. Kazanmak istiyorum ama... E, ...aynı zamanda onun, onun oynadığım sürece büyük zevk de alıyorum. Hani o oyunda kaybedersem... Hı hı. ...Allah'tan hiç kumar oynamadım. Yani o, o, ona girsem... Kız taslarınızdan istedim. birisi evet. bu sanırım. Evet. <gülüyor> hiç parayla oynamadım. E, son dönemde ilgilendiğiniz oyunlardan... İşte bu hani dönemsel olarak ilgilenmeye başladığınız son oyun Go bildiğim kadarıyla. Evet ee, ama Go yaklaşan bir oyun benim için. Evet yani, daha hani... henüz tam içine. <gülüyor> evet çok bir Evet peki bu oyunlar içerisinde özellikle sizin için önemli işaret ettiğiniz bir oyun var mı? Yani benim en çok sevdiğim oyunlar işte ne bileyim Scrabble... E... İşte Kanasta aşağı yukarı bir 10 sene oynadım 500 kişiye falan öğrettim yani evet. Kanasta çok güzel bir oyun. Kanasta çok bilinen bir oyun değil Türkiye'de onunla hikayenizi belki kısaca anlatabilirsiniz. Onu ben bir, biraz yaşlıca bir beyden bir film e, f, f, prodüktörü falan yapımcısı bir beyden öğrenmiştim ve çok sevdim gerçekten çok olanakları olan hem iki kişilik hem üç kişi hem de dört kişiyle oynama e, versiyonları olduğu için çok sevdim. Son İskambil derece, oyunu. Evet İskambil için, oyunu. Hı. Çok güzel bir oyun. Ee, se seçenekleriniz var. Yani böyle hareket alanınız çok dar değil. Yani ufacık bir alanda değil. yani Değişik şeyler geliştirebiliyorsunuz kendinize göre. Evet. Ee, yani ben onu öyle öğrenmiştim. Ne zaman öğrendim? Bu işte aşağı yukarı 94 yılında falan öğrenmiştim. 10 sene kadar da oynadım sayılır. Hı hı. Ee, ve hatta yani dünyada da gayet iyi bilinen bir oyun. Mesela Küba'da yani tesadüfen evlerinde kaldığımız hani elektrik mühendisi Bey biliyordu. Biz hemen kağıtlarımızı çıkardık. Karşılıklı bir oynadık. Evet. <gülüyor> Türkiye'de sadece belli kesimlerde yaygınlanıyor. Türkiye'de kağıt oyunlarının yaygınlığı en çok kahvelerde oynanması, oynanmaması çok ile doğru. ölçülüyor sanırım. Çok doğru. Çok doğru. Kanasta kahvelere kadar girebilmiş bir oyun değil ama ne? yine önceden beri belli kesimlerin oynadığı bir oyun. Evet ve tabii Bridge yani şu anda en yani şu anda en en yüksek oranda oynadığım son beş yıldır biricik oynamaya başladım. Hı hı. Seviyorum yani çok seviyorum. Kesin düşündüm böyle hani biricikte iyi bir sev. Tabii ki öyle hani senin dediğin gibi hakikaten şey. ...hiç yok bende. Böyle hani... ...dünyanın işte en iyisi olayım... ...büyük ite yarışmalara gireyim falan gibi bir şey... ...hiç düşünmüyorum aslında. Öyle bir şey gelmiyor. Ama oynarken o oyunu iyi bildiğimi... ...hissetmek istiyorum. İyi bir oyuncu olarak... ...oynadığımı... Hani oyna ...ben de bilirim. Ee, tabii ki benimle... ...oynayanlar da bilir, farkına varır bunu. <gülüyor> evet. Hem o amatör ruhu koruyup hem de... E, ...oyuna hakim olmak istiyorsunuz... Evet. ...gibi bir tablo var. Aynen. Ben yine kendi... E, ...alanıma çekmeye çalışayım biraz... Hı hı. ...kaçınılmaz olarak. Bir Kadını Öldürmek... ...Romanında e, öyküye paralel olarak... ...oyun kuramını geliştiriyorsunuz... ...ve oyun kuramından bahsediyorsunuz. Hı hı. E, öykünüzü üzerine kurduğunuz teori. Bu e, oyun teorisi... ...bizim e, daha çok etrafta bilinen... ...John, John Nash ...John Nash'ın ortaya attığı matematikteki oyun teorisi değil... ...başka ne? bir teori. Evet. E, ondan kısaca bahsedebiliriz. Hı hı. Aslında e, sizin blogunuz da var... ...takip edilen bir blog. Orada da oyun teorisinden, hı hı. oyun kuramından bahsediyordunuz. Hı hı. Kısaca bir iki cümle mesela oradan aktarayım. Hı hı. Bildiğimiz şekliyle evren, dünya, insan realitesi bir oyun alanıdır. Birbirini kapsayan birçok oyun evreni vardır. Her bir oyun evreninin kuralları ayrıdır. Önceki Öncekini kapsayan oyun evrenini kapsa, kapsadığının varlığından haberlidir. Burada e, devam ediyor. En son iki cümleyi alayım. Her şeyin sebebi, ilk sebep birdir. Ancak bir sebeptir. Sebepsiz olana sebepleri takip ederek varılır. Burada e, sizin metafizikle de ilginizden dolayı bir kavramı üzerine kurulmuş bir e, teori yanılmıyorsa. Yani ona ne isim verebileceğini bilemediğim için söyledim. Bir, Yoksa dediniz, hani e, spiritüel bir, bir anlamda bakmıyorum. Ben aslında metafizik, e, fizikle çok ilgiliyim yani. E, Fizi, e, kuantum fiziğine özellikle aşağı 15 yıl o kadar önce falan tanıştım ve büyülendim. O konuda kendimi yani epeyce Türkçe'de yayınlanmış kitaplarını okuyarak epeyce bir düşündüm taşındım falan e, Tabii ki onun ötesine de, yani metafizik demek zaten hani adı üstünde fiziğin Hani daha henüz kapsamadığı alanları gösteriyor Tabii ki o alanlarda ilgimi çeker yani ama aslında ben daha ziyade şeye yakınım yani daha hani bilimsel ve mantıklı düşün, düşünceye yakın duruyorum. Fakat bütün diğer olasılıkları da hiçbir zaman göz ardı edemiyorum. Yani birilerinin yaşadıkları ya da önerdikleri bir şeyler varsa onları da kesinlikle dinlemek. Onların da belki geleceğimizin gerçekliği haline. Çünkü o kadar çok gerçeklik e, şeyi senaryosu var ki. Hı hı. Yani bunu kuantum fiziğinden de biliyoruz. Zaten biraz önce söylediğin işte Toltek bilgeliği Carlos Castaneda o da hemen hemen hep e, farklı gerçeklikleri e, sürekli eee olduğunu söyler ve yani bütün 12 kitap boyunca bunun çeşitli örneklerini görürüz ve emin oluruz ki hakikaten sadece şu anda görmekte olduğumuz 6 milyar insanın görmekte olduğu ortak bir rüyadan ibarettir sadece. Yani evet. Birçok başka rüyalar, birçok başka gerçeklikler de vardır. Yani ben aslında şöyle diyebilirim Mehmet, yani ben bundan emin. <gülüyor> evet. Bilimsel şüpheciliği de bir yandan koruyorsunuz evet. ama bu sizin, e, size en doğru gelen Teori anladığım evet. kadarıyla. Burada tabii bu e, dünyayı ya da yaşadığımız evreni oyun olarak tanımlamamız oldukça ilgi çekici bizim için. Biz burada oyun üzerine de program yaptık. Konuştuğumuz zaman genel olarak oyunu e, bağımsız, kendine yeterli, teorik olarak sınırsız bir alanda sanal bir kurgu Hı -hı. olarak tanımlayabiliriz. E, dünyanın da bu şekilde sanal, e, kendi içinde tutarlı e, bir alan olarak tanımlanması oldukça ilginç. Aslında burada kitabınızda da bir yerde geçiyor. Dünyayı oyun olarak tanımladığımız, bizim yaşadığımız Hı -hı. hayatları oyun olarak tanımladığımız zaman bu hayatların içinde oynadığımız oyunlar da oyun içinde oyun oluyor. Evet. Bir şekilde bizim programımıza buradan bağlanıyor. Evet, aslında olur. şeye benzemiyor. Hı -hı. Yani dedim ya bu şu andaki bizim gerçeklik dediği iddia ettiğimiz şey, yani katı olduğu için gerçeklik diyoruz. Bir de sürdürülebilir, devamlı olduğu için bunu biz e, gerçek diyoruz. Bu altı milyar insanın o gördüğü ortak bir rüya. Onların şeyleriyle yani yüksek iradeleriyle bir arada tutulan bir rüya. E şimdi bu rüyanın içinde biz ama her gece yatıp bir de bireysel kendimize has rüyalar da görüyoruz. Yani evet. senin oyunun içinde oyunun rüya içinde rüya ile ne kadar benzeşiyor değil mi? Paralellik arz ediyor. <gülüyor> Tabii şu akla gelir. Normal gerçek bir oyunda bazı profesyonel e, oyunları hesaba katmazsak istediğimiz zaman oyun dışında çıkabiliyoruz. Oyunu terk edebiliyoruz. Peki bu dünya oyunu nasıl dışına çıkarız? Orada insan öldüğünde ya da olduğunda oyun dışı kalır Hı -hı. E, diye söylüyorsunuz. Bu olduğunda kısmı altı bayağı geniş ve... Çok geniş. Evet. <gülüyor> bu kısmı e, bu kısım için tekrar okuyucularınızı sizin kitabınıza yönlendirmek belki en doğrusu. Evet. Burada ben e, sizin hem kitabınızdan hem blogunuzdaki yazıdan alıntılarla devam Hı -hı. ediyorum. E, yine benim e, işime yarayacak bir alıntı Hı -hı. olacak. ...oyunun en temel kuralı sadeleşmektir, basit olan kazanır çünkü geriye tam kalmıştır diyorsunuz. Evet, hatta sen bir ara sormuştun yani niye Go'yu seçmiştin diye eskiden e, bu şey kitapta yani Hı -hı. Kadını Öldürmek kitabını ben altı sene önce yazdım. Hani niye o, o, bunun içine Go'yu bir örnek olarak gerçekten de ağırlıklı bir örnek olarak koydun diye sormuştun sen. Evet. Aslında benim cevabım işte senin şu anda söylediğin de Çok e, kuralı çok az, çok net, çok e, sade bir oyun... ...ve az kuralından dolayı da çok zor... Evet. Yani insanlar zanneder ki mesela bir oyuncularında şöyle bir hatta benim biraz beni şey affetsinler ama yani kendini beğenmişlik gibi yorumlayabileceğim bir böyle hani şey vardır yani çok zor başarıyorlarmış gibi bir kendilerine biştikleri bir paye vardır. Yani onun da sebebi işte binlerce bilmem bir şeyinin kitabının olması işte bir sürü konvansiyonlar yok bilmem neler olması. Yani onlar zannediyorlar ki kuralları çok şey çok zordur ve biz çok zor ve bir şey yapıyoruz. Hayır kuralları çoğaldıkça bir oyun kolaylaşır. Zaten dünya oyununda bu kadar çok kural olmasının sebebi de oyunu e, hafifletmek için. Evet. ...yani oradan yine benim... ...oyun kuramına dönecek olursak... ...yani çok benzeşir... ...yani ben Goyun'un felsefesini ve oyunun kendini gördüğümde... ...birebir dünya oyununun... E, ...yansıması, bir gö yansıması olduğunu görerek... ...öyle bir şaşkınlığa uğradım ki... ...hem de bunu yani 4000 yıl önce falan değil mi... ...ilk çıkışı... Evet milattan önce iki yıl yıllara evet. denk geliyor... ...tam da bilinen bir Hı -hı. öyküsü yok ama... ...çok eski zamanlara uzanıyor... ...burada hemen yeni bir referans verelim... ...hayatın taktı <gülüyor> üzerindeki yansıması diye... Hı -hı. ...benim ufak bir yazım vardı... Hı -hı. ...yine onunla örtücen bir şey aslında... Hı -hı. Ee, şöyle bir şey var aslında hayat çok belirsiz çok karmaşık ve çok flu evet. ve biz koyduğumuz kurallarla kültürümüzle Hı -hı. işte kanunlarla ve diğer Hı -hı. E, sosyal yapılar onu olabildiğince belirli hale getirmeye çalışıyoruz. Evet. Ama bu biraz aslında zorlama ve hani kolaylaştırmak için yapıyoruz. Hı -hı. Bu ne kadar mümkün o ayrı bir tartışma. Go'da sizin dediğiniz gibi neredeyse tek basit bir kural var. Çok ya da kural üç da... tane kuralı var yani herhalde ben şöyle diyorum üç kuralı var üç yaşında çocuk anlayabilir. Evet <gülüyor> ama yine de biz onun üzerine taktik kitapları yazıyoruz yüzlerce binlerce evet. e, teori geliştiriyoruz ama Tabii. bu e, oyunun basit kökenini e, Hı -hı. görmezden gelmemize sebep olmuyor. E, alıntılarla devam edeceğiz Hı -hı. bir ara Tabii. vermemiz gerekiyor. E, Eta James'ten My Dearest Darling'i dinledikten sonra tekrar buradayız. <gülüyor> One like you, my. işinde oyunda tekrar birlikteyiz. Konuğumuz Siber Atasoy. Ee, bir kadın öldürmek romanı üzerine konuşuyorduk. Bu romanında oyun kuramına yer vermişti ve aynı zamanda e, öyküsünü anlatmak için yer yer Go'dan Go oyunundan faydalandığı bir roman. Eee burada bize anlatmak istediğiniz bir öykü var. Hem bir kurgusal Hı -hı. bir öykü var Hı -hı. hem de dünya ile ilgili bir anlatınız var Hı -hı. ve buna oyun kuramı adını verdiniz. Hı -hı. Oyun üzerinden bu anlatıyı Hı -hı. bize aktardınız. Niye oyunu seçtiniz? İsim olarak aslında şöyle yani bu, bu kitaptan önce ben kuramı yazmıştım. Yani şeyden önce. Önce kuram vardı. Önce <gülüyor> Önce kuramı yazmıştım. O da böyle bir gün içinde yani bir gece böyle oturup yazdığım bir şey. Hani birdenbire mi gelmiş hani bu tabii bilmem kaç yılın sonucu mu gelmiş bilemiyorum. Evet. Sonra bunun buna bir isim vermek gerekti ama yani isim gerçekten de oyundan başka bir şey olamaz gibi görünüyordu. Hatta burada şey sizin radyonuzun da çok iyi dinleri şeyi benim arkadaşım Akın bana şey demişti o zaman bunun haberi vardı dedi ki bak Sibel dedi buna oyun kuramı diyorsun ama dedi işte bilinen oyun kuramıyla teorisiyle karışacak dedi bu. Hı hı. Ee, i̇yi o zaman ne yapayım hay Allah dedim yani başka bir isim bulmaya çalışayım dedim düşündüm düşündüm e, oyunun yerine koyabilecek e, diğer bir kelime de e, şeydi e, kandırış olabilirdi. Kandırış teorisi o biraz bir iki tane çok sevdiğim arkadaşıma sordum. O daha da beter kötü geldiği <gülüyor> insanlara yani kandırma kelimesi ve sonra yıllar içinde oyun teorisiyle ilgili çeşitli yerlerde işte çeşitli seminerlerimde konuşmalar yaparken karşılık yaparken mesela bu oyun kelimesinin ve kandırış kelimesinin bize gelen lügatlarda çok olumsuz tepkileri çok olumsuz bir yer edişi olduğunu gör görerek çok şaşırdım. Yani oyun kelimesi mesela insanlar üzerine e, şeyi e, çok kötü. Oyun oynama denir mesela Evet bir şey. O işte, kötü bir şey annelerden insan. gelen bir şey. Ben annelerden çok rica Hı -hı. ediyorum. Yani saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Eğer beni dinleyenler varsa. Ama şimdi artık zaten düz şeyde e, bayağı dünya değişti. Tahmin ediyorum onlar oyunu böyle kötülemeyecekler. 0-6 evet. yaşı arasında bir insanın yani beynine ne tanımlanırsa artık onu değiştiremiyor gibi bir şeyiz yani. %95 tamamlanıyormuş yani evet. bilim adamlarının dediğine göre. Dolayısıyla da oyun kelimesi kötü kodlanmış. Kandış daha da beter kodlanmış. Oysa bu teori için başka bir şey bir isim de koymayı e, mümkün değil gibi. Çünkü gerçek bu. E, çünkü bu yani. <gülüyor> e, Bizde mesela gülmek de sıklıkla ailede olumsuzlanan bir eylemdir. Evet. Genelde ciddiyet, asık, suratlılık, evet. ekseriyetle övülür. Aslında bunlar hayatın en içindeki en olmazsa olmaz şeyleri işte gülmek, eğlenmek, e, kesinlikle. oynamak. Kesinlikle aslında e... oyun bir öğretme öğrenmesi yani zevkle. Hem zevki var bakın oyunun içinde hem zevk alıyorsunuz <gülüyor> hem e, işte karşılıklı başarma e, duygularını kaybedebilme olgunluğunu kazanıyorsunuz. Size hiçbir yazılı kitapta bilmem saatler dolusu başka bir şey böyle bir kabiliyet veremez yani. Bu oyun, oyun müthiş bir öğretme metodu aslında evet. eğitim metodu. Ruhsal olarak da piştiğiniz ve hani sosyal ilişkiler kurmak insanları tanımak anlamında. Eşsiz bir sanal dünya belki. Kesinlikle. Oyunun içinde bir oyun. Hı hı. Ee, kitapla ilgili bahsedecek şey çok. Bu kadar kısa süreye sığdırmak <gülüyor> Son alıntımı yapıyorum ama yorumlamayacağız. Ona vaktimiz hı hı. yok. Oyunun en hevesleri alt seviyede olanlardır. En yoğunluklu hareketi onların bu heves ve, heves ve istekleri yaratır. Siz istek kavramına da ayrıca Hı -hı. önem veriyorsunuz. Dünyadaki hareketi yaratan. Evet kutuplar yani kutuplu olmasına dual, dualitik bir şeyimiz var şu anda. Rüyamız diyelim gerçekliğimiz var. Hı -hı. Bu dualitik şeyde de kutupların hareket, kutuplardan oluşan hareket bizi böyle hani bir şeyler oluyormuş gibi gösteriyor. Devinimi yaratan Devinimi kutuplar. Devinimi yaratıyor Hatta evet. Hatta onlar anima, anima ve animus diyorsunuz. Burada üç noktayla bırakalım ee, tekrar kitabı işaret ederek. Sizin için çok önemli olan bir diğer alan rüya analizi. Rüya analizi konusunda yani bilfil rüya analizi yaptığınız gibi yöntem çalışmaları hı hı. ve bunu diğer başka insanlara öğretiyorsunuz. Biraz hı hı. bundan bahsedelim. Rüya evet benim için yani Jung çok sevdiğim bir insandır gerçekten senelerdir e, onun bütün kitaplarını hatta defalarca okudum sonra bu konuda yani rüyaların çok büyük önemi olduğunu, rüyaların gerçekten analiz edilebilmesinin yalnız hani halk arasındaki yorumlamadan farklı olarak yani eee bir bakışla gerçekten kişinin kendisine analiz ettirilmesi. Yani bu bir simge dili olduğuna göre niye simge lisanıyla geliyor? Bu simge lisanının kişine kişiye özel bir simge lisanı var ve kişi bunu aslında bir soru sorma yöntemi ...kullanarak şey yapabiliyor... ...cevaplayabiliyor Hı -hı. ve dolayısıyla... ...normalde kendi rüyasını... E, ...ne demek istediğini anlayamayacakken... ...bu yöntemi öğrendiğinde... E, ...gayet rahat bir biçimde anlayabiliyor... ...ve bu her bir rüyanın aydınlanması... ...bir farkındalık için bir ampul daha... ...yakılması kadar çok büyük bir... E, şey yüzleşmek avantaj. belki... ...korkunç bir şey yani... Bunu ben hani şimdi vaktimiz kısıtlı olduğu için anlatamayacağım ama yani insan gerçekten kendine karşı bir savaş veriyor. Çünkü kendin dediğin şey kendi sınırlarından ibaret. Yani bir takım doğru yanlış kalıpları almışız ve kendi sınırımızı çizmiş durumdayız. Ve bunu, bu bize böyle söylendiği için 0-6 yaş arasında böyle söylendiği için böyle oldu. Yani bu bir kader olarak sanki üzerimize yapışmış gibi bir şey oldu. Ama bunu yıkmak gerçekten zor. Evet. Çok zor ve bunu yıkmanın iki üç tane yolunu biliyorum. En tehlikesizi yani diğer iki tanesi göze alınmayacak kadar tehlikeli. Onlardan bahsetmiyoruz. E, etmiyoruz. Evet. Yani en tehlikesizi Hı. ama periyodik olarak zaman ayırmak, ciddiye almak gereken rüyaların analiz yöntemiyle e, çözülmesi. Bu bir soru sorma sanatıdır aynı zamanda. E, ben daha ziyade hani işte e, rüya görüşmecis, görüşmecileri yetiştirmek için... Yani senede bir grup açıyorum. Benim de bu çalışmalara katılma fırsatım olmuştu. Evet sen katıldın birazına yani hatta evet. biliyorsun nasıl yani. geldi ben sana sorayım. Yani hani dışarıdan belki dinleyen insanlar için çok e, metafizik, belki metafizik tabanı olan bir yöntem ama aynı zamanda son derece mantıklı ve adım adım ilerleyen e, benim en azından gözlemlediğim. Ee, hani insan aklına aykırı olmayan da bir yöntem ama tabii bunu yaşamak çok kolay değil sanırım. Siz benim bir rüyamım üzerinde hmm. bir e, analiziniz hmm. olmuştu. Benim için ilginç bir tecrübeydi. Hmm. Dediğiniz gibi her kavramın o rüyayı gören kişi karşılığını bulmaya çalışıyorsunuz. Evet. Bu da kaçınılmaz bir şey. Çünkü hmm. biz ortak bir dil kullanıyor olsak da her kavramın aslında her insanda Kesinlikle, farklı bir çok geçmişi farklı. ve... E, İçinde uyandırdığı farklı duygular var. Evet. Bunlara ulaşmaya çalışıp ardından Hı -hı. o rüyayı anlamlandırmaya ve anlamlandırma çalışmasından sonra da rüya gören kişiden aldığınız tepkileri değerlendiriyorsunuz. Hı -hı. Bu da önemli bir kısım bence. Ee, Tabii bu çalışmalarınızın altında daha başka bir ilgi alanınız. Ee, Don Juan'ın öğretileri var yanılmıyorsam. Hı -hı. Çok kısaca yine ondan Aslında ben Don şeyle yani 20 küsür sene önce tanışmıştım ama üç kitabından ileri gitmemiştim. Ee, işte yedi sene önce kadar falan tekrar e, elime aldım. Ee, bir guru olmuş. O zaman ileri gitmememin sebebi şuydu. Yani çok beğenmediğim için yani e, pırıl pırıl parlıyordu yani oradaki bilgi. Hı hı. Yani resmen parlıyordu ve e, çağırıyordu. Fakat hani e, o bir şey olmayınca hani Donhan gibi bir e, yani Veli Nimet ya da bir hoca olmadığı zaman ya da Nahval diyelim olmadığında ve bir de o işte büyülü e, sen söyle ben sizin kadar <gülüyor> neyse yani hani Hı -hı. o o şeyle, o ortamlar olmadığı müddetçe hani bunu e, devam ettirmenin çok büyük bir yararı olmaz gibi gelmişti bana. tek başına bana. yol almak zor zor demiştim o yüzden bırakmıştım çok faydalı bir insandım Hı -hı. özellikle eskiden daha da çok sabırsız diyebilir miyiz ben sabırsız değil yani Hı -hı. fayda e, ve o işe vereceğim enerjiyi yani sürekli artarım yani en en az enerjiyle en çok faydayı almaya çalışırım Evet yani endüstri mühendisliği geçmişiniz var <gülüyor> sanırım onunla ilgili olabilir. <gülüyor> evet dolayısıyla da işte bu 7 sene önce tekrar döndüm ve yani kitapları defalarca okudum grup çalışmaları yaptık ee, orada rüyaların yani rüya yönteminin yani insanın gerçekte özgürlüğe ulaşması için iki temel yoldan biri olduğunu öğrendik. Yani gerçi bizim şu andaki rüya analiz sistemimizle orada bahsedilen rüya bilgeliği kısmı birbiriyle benzeşir değil ama yani neticede mutlaka yani bir şey kuruyabilirsiniz, Bir köprü kurabilirsiniz. En azından çok önemli bir durum olduğunu ortaya çıkarabiliyoruz. Evet. Bu arada bilgi olsun diye söyleyeyim. Diğeri de yani biri rüyayken diğeri de sürücülüktür. Yani iki yoldan insan kendi yaratılışına uygun olarak iki yolu takip ederek ciddi çalışmalarla gerçekten özgür bir haline gelebilir çünkü bizler aslında özgür değiliz. Evet maalesef. <gülüyor> ee, İstürucülük nedir de bir başka programı bırakıyoruz <gülüyor> imkanımız olursa. Ee, ama daha iyisi hiç vakit kaybetmeden Sibel Hanımın sibelatasoy.com adresinde büllo var. Oradan takip edebilirsiniz bütün bu konuştuğumuz konularda ve yine e, kendisini yayınlanmış kitaplarını internetten kitapçılardan ulaşabilirsiniz. Sibel Hanım, dar zamanda çok şey konuşmaya çalıştık. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel bir program yapıyorsun. Ben de seni kutluyorum. Teşekkür ederiz biz de. Bir başka programda tekrar görüşmek üzere. Oyun içinde Oyun